521, numaralı konu, Ebu Eyyub el-Ensari'nin, kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın, ayetinden neyin murat edildiği hakkındaki yorumu, evet, Ebu İmran şöyle anlatıyor, biz Konstantiniye seferindeydik, Mısır ordusunun başında Ukbe bin Amir vardı, Şam ordusunun başında Fudale bin Ubeyt vardı, Konstantiniye'den büyük bir ordu çıkarak saf tuttu, biz de onlarla savaşmak üzere saf tuttuk, Müslümanlardan bir kişi Rumlara hücumda bulundu, onların arasına girdi, sonra dönerek,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 mallarımızı yeniden kazansak ne güzel olur dedik bunun üzerine Allah Teala Allah yolunda mallarınızı sarfediniz fakat kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın İyilik edin Çünkü Allah iyilik edenleri sever bakara 2 nokta 195 ayetini bizim yanlışımızı reddetmek maksadıyla indirdi Böylece anlaşıldı ki cihadı terk edip mallarımızla uğraşmak bizi tehlikeye sürükleyecek bir davranıştır bunun için Ebu yyup el ensarı ölünceye kadar Allah yolunda savaştı